Şecere-i âlemde meylül istikmal vardır. Yani kainatın bir ağaç gibi bütün zerratı ve eczası kemale meyleder ve kemale doğru yürümektedirler. O umumi meylül istikmalden ayrı olarak, insanda da meylü terakki vardır. Bu meylüt terakki, çekirdek gibidir. neşv neması pek çok tecrübeler vasıtasıyla olur. Ve çok fikirlerin mahsulü olan neticelerin içtimaî teşekkür teşekkül ve tevessü etmekle, fünunu intac eder. Bu fünun da mürettebedir. Yani her ikinci fen, birincisinin neticesidir. Birincisi olmasa, o olamaz. Birincisinin ona mukaddeme ve ulûm mütearife hükmünde olması şarttır. Buna binaen, bundan on asır evvel gelen insanlara fünun hazırayı ders vermek veya garip meselelerden bahsetmek, onların zihinlerini şaşırtmaktan ve o insanları safsatalara atmaktan gayri bir fayda vermezdi. Mesela Kur'an-ı Kerim, ey insanlar, şemsin sükununa, arzın hareketine ve bir katresu içinde binlerce hayvanatın bulunduğuna dikkat ediniz ki azameti ilahiyeyi anlayasınız demiş olsaydı, bütün o zamanların insanlarını tekzibe selk etmiş olurdu. Haşiye, hasta halimde nevim ile yakaza arasında ihtar edilen bir nüktedir. Şemsin yerinde mevlevi Vâli yaptığı semavi hareketi kuvve cazibeyi tevlid etmek içindir. kuvve cazibe de, manzume şemsiyeyle şemsiye ile anılan, güneşe bağlı yıldızları düşmek tehlikesinden kurtarmak içindir. Demek şemsin mihverinde dairevari cereyan ve hareketi olmasa, yıldızlar düşerler. Said Nursi. Muhterem müellif, diğer bir risalesinde şöyle diyor. Evet güneş bir meyvedardır silkinir ta düşmesin seyyar olan yemişleri eğer ile sükûnet eylese cezbe kaçar ağlar fezada muntazam meczubları mütercim çünkü hiss-i zahiriye muhaliftir mahaza on asırdan beri gelip geçen insanları şaşırtmak yalnız funun-u cedidenin zuhurundan sonra gelen insanları memnun etmek Makamı irşada muhalif olduğu gibi ruhu belagatla da kabili telif değildir. Sual: Keşfiyatı fenniye ve funun hazıra eski insanlara meçhul ve gayri me'luf olduğundan onları onlara ders vermek hatadır diyorsun. Bilhassa ahirete ait ahval gibi müstakbeldeki nazariyat da böyle değil midir? Onlar da bize meçhul ve gayri meľufturlar. Onlardan bahsetmek ne için hata olmuyor? Cevap: Müstakbeldeki nazariyat bilhassa ahirete ait ahvale hiçbir cihetle hissi zahiri taalluk etmemiştir ki o hissin hilafını söylemek şaşırtma olsun. Binaenaleyh o gibi şeyler daire-i imkândadırlar. Öyleyse onlara itikat ve onlar ile itminan peyda etmek mümkündür. Öyleyse o gibi şeylerin hakkı sarihi onları tasrih etmektir. Lakin keşfiyatı fenniye eski insanlara göre İmkan ve ihtimal dairesinden çıkıp muhal ve imtina derecesine girmişlerdir. Çünkü gözleriyle gördükleri şeyler onlarca bedahet derecesine girmekle onun hilafı onlarca muhaldir. Öyleyse onların hissiyatına hürmeten o gibi meselelerde belagatın iktizası ipham ve ıtlaktır ki onlara bir şaşırtma olmasın. Fakat Kur'an-ı Kerim irşadını noksan bırakmamıştır. Bu zamanın fencilerini de istifadeden mahrum etmemek üzere çok karine ve emarelerin vaziyle hakikatlara işaretler yapmıştır. Haşiye, mucizatı Kur'aniye Risale-i Nuriyesi tamamiyle bu hakikatı ispat etmiş. Mütercim, ey insafsız, seni insafa davet ediyorum. Bir kere kelmin nas'e ala kadiri hukulihim olan meşhur düsturu nazara almakla. Zamanları ile muhitlerinin müsaadesizliğini düşünerek telahuk eden binlerce efkarın neticelerinden doğan şu keşfiyatı fenniyeyi o zamanlardaki insanların kafa mideleri alıp hazmedemediklerine dikkat edersen anlayacaksın ki Kur'an-ı Kerim'in o gibi meselelerde ihtiyar ettiği ibham ve ıtlak yolu aynı belagat olduğu gibi yüksek icazını da isbata aşikar bir delil olduğunu gözün kör değilse göreceksin. Kur'an'da delail-i akliyyeye ve fennin keşfiyatına muhalif bazı ayetler vardır dedikleri üçüncü şüphelerine cevap. Kur'an-ı Kerim'de takip edilen maksat asli ispatı ı sani nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet esaslarına cumhurunası irşat ve isal etmektir. Binaenaleyh Kur'an-ı Kerim'in kainattan yaptığı bahis tebayidir, kastî değildir. Yani li lizatihi değildir. Yani Kur'an-ı Kerim Cenâb-ı Hakk'ın vücut, vahdet ve azametine istitlal suretiyle kainat'tan bahsetmiştir. Yoksa kainatın bizzat keyfiyetini izah etmek için değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim coğrafya, kozmografya gibi kasten kainatın keyfiyetinden manay ismiyle bahseden bir fen, bir kitap değildir. Ancak kainat sayfesinde yazılan sanat ilahiyenin nakışları ve kudretini hilkat mucizeleri ve kozmoğrafyacıları hayrette bırakan nizam ve intizamla manaya harfiyle sani ve nazama hakikiye istidlal keyfiyetini öğretmek için nazil olan bir kitaptır. Binaenaleyh sanat, kast, nizam kainatın her zerresinde bulunur. Matlub hasıl olur, teşekkülü nasıl olursa olsun bizim matlubumuza taalluku yoktur. Fe binaen ale zalik madem ki Kur'an'ın kainattan bahsi istidlal içindir ve delilin de müddadan evvel malum olması şarttır ve delilin muhataplarca vuzuhu müstahsendir bazı ayetlerin onların hissiyatına ve edebi malumatlarına imale etmesi ve benzetmesi muktezai belagat ve irşat olmaz mı fakat bu ayetlerin hissiyatlarına imale etmesi meselesi o hissiyata kasten delalet etmek için değildir ancak kinaye kabilinden o hissiyatı okşamak içindir Mâhaza hakikata ehli tahkiki isal için karine ve emareler vaz edilmiştir. Mesela eğer Kur'an-ı Kerim makâm-ı istidlalde şöylece demiş olsaydı ki: "Ey insanlar! Güneşin zahiri hareketiyle hakiki sükûnuna ve arzın zahiri sükûnuyla hakiki hareketine ve yıldızlar arasında cazibeyi umumiyenin garibelerine ve elektriğin acibelerine" ve yetmiş unsur arasında hasıl olan imtizacata ve bir avuç su içinde binler mikrobun bulunmasına dikkat ediniz ki bu gibi harika şeylerden Cenabı Hakk'ın her şeye kadir olduğunu anlayasınız deseydi delil müddadan binlerce derece daha hafi daha müşkil olurdu. Halbuki delilin müddadan daha hafi olması makamı istidlale uymaz. Mahaza onların hissiyatına imale edilen ayetler Kinaya kabilinden olup ifade ettikleri zahiri manaları sıdk veya kizbe medar olamaz. Evet, görmüyor musun? Kale'deki elif hiffeti ifade ediyor. Aslı vav olsun, ya olsun, ne olursa olsun bize taalluk etmez. Hülasa, madem ki Kur'an bütün zamanlardaki bütün insanlara nazil olmuştur, şu şüphe addettikleri umuru selase Kur'an'a nakise değil Kur'an'ın yüksek icazına delillerdir. Evet, Kur'an-ı mu'cizül beyanı talim eden Cenab-ı Hakk'a kasem ederim ki, o beşir ve nezirin basar-u basireti, hakikat-ı hayalden tefrik edememekten münezzehtir. Celildir, celîdir veya insanları kandırarak mağlatalara düşürtmekten meslek alileri âlileri ganîdir, temizdir, tahirdir. Yedinci mesele Hazreti Muhammed ve selamın izhar ettiği mahsus ve zahiri ve insanlarca meşhur ve malum olan harika ve mucizelerinin ekserisi tarih ve siyer kitaplarında mezkurdur ve aynı zamanda muhakkikin ulema tarafından izah ve beyan edilmişlerdir. Binaenaleyh tafsilatını o kitaplara havale ile yalnız o harikaların neviilerini icmalen izah edeceğiz. Evet, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın zahiri harikalarının her birisi ahadi olup mütevatir değilse de o ahadilerin heyeti mecmuası ve çok neviileri mütevatiri bil manadır. Yani lafız ve ibareleri mütevatir değilse de manaları çok insanlar tarafından nakledilmiştir. O harikaların neviileri üçtür. Birincisi irhasat ile anılmaktadır ki Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın nübüvvetinden evvel zuhur eden harikalardır. Mecusi milletinin taptığı ateşin sönmesi, Sava Denizi'nin sularının çekilmesi, Kisra sarayının yıkılması ve gayipten yapılan tefsirler gibi şeylerdir. Sanki o Hazretin Aleyhissalatu Vesselam zamanı veladeti hassas ve keramet sahibi imiş gibi o zatın kudüm ve gelmesini şu gibi hadiseler ile tepşiratta bulunmuştur. İkinci nev İhbaratı gaybiyedir ki bilahire bukua gelecek pek çok garip şeylerden bahsetmiştir. Ez cümle Kisra ve Kayser'in definelerinin İslam eline geçmesi, Rumların mağlup edilmesi, Mekke'nin fethi, Konstantiniyye'nin alınması gibi hadisattan haber vermiştir. Sanki o zatın cesedinden tecerrüt eden ruhu zaman ve mekanın kayıtlarını kırarak İstikbalin her tarafına uçup gezmiş ve gördüğü vukuatı söylemiştir ve söylediği gibi de vukağa gelmiştir. Üçüncü nev, hissi harikalardır ki, muaraza zamanlarında kendisinden talep edilen mucizelerdir. Taşın konuşması, ağacın yürümesi, ayın iki parçaya bölünmesi, parmaklarından su akması gibi. Tefsir-i keşşâfın müellifi zemahşerînin dediğine göre, o hazretin bu nevi harikaları bine bali olmuştur ve bir kısmı da mütevatir bil manadır. Hatta Kur'an'ı inkar edenlerden bir kısmı İnşikak-ı Kamer manasında tasarruf etmemişlerdir. Diyarbakır'da Van valisi Cevdet Bey'in evinde 19 Şubat 1331 tarihinde cuma gecesi bu tefsirin ilk arabi nüshasını tebliğ ederken şu şekli garip tevafukan vaki olmuştur ve o gece vukua gelen Bitlis'in sukutu ile Müellif düz zamanın esaretine rast gelir. Sanki şu şekli garibin şu mucizeler ve harikalar bahsinde o gece husule gelmesi müellifin Ruslara esir düştüğüne ve beraberinde bulunan bazı talebelerinin şehit olarak kanlarının dökülmesine harika bir işarettir. Said'in küçük kardeşi 20 senelik talebesi Abdülmecid ve keza bu nakış Başı kesilmiş bir yılanın kuyruğunu müellif Bediüzzamana zamana sarmış olduğuna ve müellifin yaralı olarak 30 saat ölüme muntazıran, su arkının içinde kaldığı yere benziyor ve o vaziyeti andırıyor. Eski Said'in ehemmiyetli talebesi Hamza. Sual: ı kamer bütün insanlarca kes bir şöhret etmesi lazım bir mucize iken alemce o kadar şöhret bulmamıştır. Esbabı nedir? Cevap: Matla'ların ihtilafı ve havanın bulutlu olmasının ihtimali ve o zamanda rasathanelerin bulunmaması ve vaktin uyku gibi gaflet zamanı olması ve inşikakın ani olması gibi esbaptan dolayı herkesçe o vakanın görünmesi ve malum olması lazım gelmez. Mahaza Hicaz matla'ı ile matla'ları bir olan yerlerde o gece yollarda bulunan kervan ve kafilelerden naklen İnşikak'ın vukuğa Vuku'a geldiği hakkında çok rivayetler vardır. Üçüncü nevi mucizelerin reisi ve en büyüğü Kur'an-ı Şandır ki, yedi ve cihle mucize olduğuna mezkür ayetle işaret edilmiştir. Arkadaş, şu meseleleri az çok fehmettin. Şimdi bu ayetin makabli ile olan ciheti irtibatına bakalım. Evet, İbn Abbas'ın radıyallahu <gülüyor> anh "Ya eyyuhen nasu ayetindeki ibadeti tevhidle tefsir ettiğine nazaran, evvelki ayet ispatı tevhid hakkındadır. Bu ayet de ispatı nübüvvet hakkındadır. Nübüvveti Muhammediyeye Aleyhissalatu ve ise tevhidin en büyük bir delilidir. Demek ki bu iki ayet arasında cihet irtibat, aralarındaki dâliyet ve medlüliyet alakasıdır. Yani biri delil, diğeri medlüldür. Nübüvvetin ispatı ancak mucizeler ile olur. En büyük mucizesi ise Kur'anı ı Kerim'dir. Evet, Kur'an'ın mucize olduğu âlem-i İslamca kabul ve tasdik edilmiş bir hakikattir. Amma muhakkikin ulema tarafından Kur'an'ın vücuhu i'cazı hakkında ihtilaf vakı olmuştur. Yani i'cazını intac eden cihetler çoktur. Her bir muhakkik bir ciheti tercih ve ihtiyar etmiştir. Aralarında muhalefet, müsaademe yoktur. İ'cazın vecihleri. 1. Gayipten istikbalden haber vermesi. 2. Ayetlerinde tenakuz, tehalüf, hata bulunmaması. 3. Nazm ile nesir arasında ediplerce gayrı malum bir üslubu ihtiyar etmesi. 4. Okur yazar olmayan bir zattan sudur etmesi. 5. Beş, Takat-ı beşeriye fevkinde, ulum ve hakayıkı ihata etmesi gibi pek çok şeylerdir. Lakin icazının en yüksek veci nazmındaki belagattan doğmuştur. Evet Kur'an'ın bu nevi icazı beşerin takatinden hariç bir derecededir. Bu hakikati tafsilen anlayıp kanaat hasıl etmek isteyen bu tefsiri ve emsali eserleri ve 25. sözü zeyilleriyle beraber mütelaa etsin. Fakat icmali bir malumatı elde etmek isteyenler de belagatın imamları bulunan Abdül Kahiri Cürcani, Zemahşeri, Sekkaki, Cahiz'in bu kısım icaz hakkında Üç tarik ile beyan ettikleri malumattan miktar kafi malumat elde edebilir.